Mahallesi, Meymenet Sokağı'ya göçmüş kediler bahçesine. Hepiniz hoş geldiniz tekrar Karin Kara karşıtı ile beraber bu akşam Birhan Keskin konuşmaya çalışacağız. Açılıştaki şarkıyı söyleyelim önce bir kısaca. İyi olur. Salyangoz Grup Bade Okçuoğlu'nun sesinden amatör bir kayıt. Birhan Keskin konuşacağımız için ben çok seviyordum bu bu şarkıyı. Penguen Şirin de çok seviyorum. O yüzden dedik bu bu şarkıyla açmış olalım. Umarız siz de beğenmişsinizdir deyip ufaktan Birhan'ın büyük kainatına dalmaya başlayalım. Evet yani onunla tabii bir ömür yolculuk edilebilir ve zaten ediliyor. O bir yol eşlikçisi ve aynı zamanda müziğe ilham veren <gülüyor> şiirlerinde yaratıcısı. Dolayısıyla aslında herkes sanki kendince iletişim kuruyor bir şey söylemek onunla beraber gitmek istiyor. Bir iç ses olarak ben ne zaman okusam hep içimde onunla konuştuğumu duyarım. Sanki bende de bana yazılmış hissi uyandırıyor sürekli olarak. Tabii. Yani hani benim başımdan geçmiş de sanki ben yazmışım ya da o anlatmışım ve yazmış gibi bir durum söz konusu. Belki kısa bir biyografik bilgi verelim. Birhan Keskin hakkında 63-40'lar el doğumlu. Delirik Delir Delirikler Kusura bakmayın işte için. Bakarsın Üzgün Dönerim. Cinayet kışart iki Mektup. 20 lak Tablet Yolcu'nun Siyah Bavulu. Yeryüzü Halleri. E, soğuk Kazı. Yol ve Bağ. E, diye şiir kitapları var e, Birhan Keskin'in. E, bu ilk saydığım 5 kitabı Metis yayınlarında Kim Bağışlayacak Beni adı altında e, toplandı. E, yine diğer 3 kitabı da Bağ, Yol ve Soğuk Kazı da Metis yayınlarından çıktı son kitabı Soğuk Kazı... Ee, ...zaten hani bunlar üzerine... ...konuşacağız. Aralarda o... nereden baksak... ...üçer yıl, dörder, beşer yıl oluyor... ...aslında her birini... E, ...özümsemek için e, bir hayli... Evet. ...vaktimiz oluyor. Ya zaten dönüp dönüp de... ...baktığımız... ...bir e, bitmeyen şiirler. Evet, şiirleri. her seferinde de ihtiyaç duyduğumuz... ...on beş kere, 50 kere... ...yüz kere, başka başka anlamlarla... ...bize çarpan şiirler bu şiirler. Ee, o yüzden hani... ...aralarımızın olmasından ziyade... Ee, ...bizimle aralıklarla okuduğumuz sanki daha e, şey Tabii gibi. biz bir ömür aslında tabii her gün e, bir şeyini hatırlarken... ...hani okuma, okumadan da e, zaten yaşadığın <gülüyor> şey sırasında... E, ...hani şöyle bir çağrışma olar ya <gülüyor> bir şimşek çakar... E, ...ve o sesi e, duyar oluyorsun. Hani bir dizi olarak da belirmiyor da bir ses, iç ses evet, olarak beliriyor. Öyle gidiyor. Zaten yaşıyorsun şiiri okurken aslında. Tabii. Hani onunla... Ve hani yaşadığın ve e, e, ya bu söze dökülemez deyip o onun altında Hı -hı. aslında sözünü bulamadığın için ezildiğin hallerin şiirleri. Bir yanıyla evet. da e, tabii şey e, yalnız olmamak hissi de gayet bencilli çok iyi geliyor. Evet ben ben mi? yaşamıyorum sadece bunu diye. Ve benden hala işte bu tam bu deyip <gülüyor> <bu> deren <deyip. gülüyor> evet, var. Böyle bir kalıyorsun zaten okuduğun vakit. Bol yani vakit hani bir, evet. Evet bir, bir, bir süre böyle bir e, duruyorsun. Farklı yerlerinde de üstelik yani. hani e, evet, bir, şiirin, bir, bir, bir yeri başka bir vuruyor. Bir tık nefes alır gibi oluyorsun. Başka Hop bir daha, sıra, daha geliyor. Başka bir şekilde. E, kitapları üstünden gidelim. Biraz hı hı. haftaya ya da ondan sonraki haftaya bir han keskin konuğumuz olacak. Onu da söyleyelim şimdiden. E, o yüzden hani biz e, bir miktar şimdilik kitapları konuşalım. Birhan Keskin'i zaten daha uzun herhalde ee, konuşma şansımız olacak ee, deyip başlayalım istersen bir yerlerden. Aslında Birhan'ı kes, Keskin'i daha doğrusu hı hı. Birhan Keskin'i şey e, bir barbar şairi diye tanıtsak herhalde ya da hani söylesek ya da ben öyle söylesem en azından kendi açımdan okuduğumda aldığım his bakımından e, bilmiyorum en uygun tanımlama bana bu geliyor. Ben de sonuna kadar arkandayım. Her yani şey insanla ve şeyle derdi var çünkü. Dünyayla derdi var. Ve aslında insanın elde edirdiği dünyayla derdi var. Ve hani bu yüzden mesela yol kitabı şeyde Hı -hı. okuyacağız zaten. Hani bir, birkaç alıntı yapacağız. Bence bir barbarlık manifestosu aslında baktığın zaman. Tabii bir de insanlığın katılaştığı üzerinden Hı -hı. giden Hı -hı. ve giderek zaten o taş dokusunu da hissettiren. içe doğru esen bir Buz gibi bir rüzgarı hissettiren bir dünyada bir yanıyla ve hani insanlığın bunca katılaşmasının en büyük sebebi nedir sizce diye Berin Karakaş bir sorduğunda kendisi şöyle demiş çıkarlar büyük çıkarlar dünyaya kazık çakmak istiyor herkes. Bir de tabii insanın doğasında kötülük de var kabul etmek lazım. İnsanda her şey zıttıyla kaim. İnsan doğasının kötü yanlarını bugüne dek hiçbir sistem hiçbir inanç ya da. İdeoloji törpüleyemedi. Ve aslında hı hı. sonuna kadar sanki inatla aranan bir iyiliğin şiiri de bu. Evet. Ee, yani bir yanıyla bana öyle de geliyor. Sondan başladıysak yani Soğuk Kazı'dan başladıysak hani Berlin Karakaş röportajı şey üstüne, Soğuk Kazı üstüneydi o katılaşma meselesi hı hı. de e, orada söylenmişti zaten. E, soğuk kazı da aslında diğer şiirlerinden ya da kitaplarından farklı olarak daha... E, Toplumsal da diyebileceğimiz yani hani, ya da siyasal olaylar da diyebileceğimiz e, meseleler de var. Bağdat var, Gazze var şiirler arasında. Ve hani bu e, savaşlar, yıkımlar e, vesaire olduğunu da söylüyor zaten aynı röportajda. Belki Soğuk Kazı'nın e, özeti şey olabilir mi bilmiyorum ya da bir, bir kitap bir şiir indirgenemez tabii ki. Ama hani Soğuk Kazı'nın o soğuk katılaşma dediği olay var ya tam Hı. o ifade eden belki katı şiiri... E, kitabın sonundaki içeriden yürüyen ve püsküren su fokurdayan lav kaynayan felek bunca şey birbirini tek akı oluyor ve katılaşıyor dünya giderek e, diye yazmış. Ve aslında su, soğuk kazıda da tam olarak anlatmaya çalıştı. Bu katılaşan dünya katılaşan insan ve e, duygusuzlaşma belki de, diyebiliriz herhalde. Ve bu, buna mukabil dünya yeryüzü ve gökyüzüyle katılaşıyor yani Dolayısıyla doğada bir asla estetik arka plan değil e, biz zati dile gelen e, bütün Hı -hı. canlılarıyla e, hem bitkiler alemi olarak hem su hem e, gök hava hem e, canlılar olarak ses veren e, Hı -hı. ve net nasıl katılaştığını bize e, kendince e, hissettiren bir sesler bütünü yine aynı röportajdan hani o dediğimiz e, yere de gelecek belki şey Berrin Karakay sorduğunda hani neden daha farklılaştığını e, ya da içinden çıktığını... Hı hı. ...çünkü daha çok dışarısı var ya burada. Artık içimden bıkmışımdır belki de bilmiyorum. Belki de yaşam, yaşım kemale ermiştir. Biraz da yaşadığımız şu son zamanların tozu dumana, tozu dumana katan bir şey var ya onunla ilgili e, diye cevap vermiş e, Birhan Keskin. Hani üç saatte bir gündemin değişmesinden, e, hani bunun insanın ne kadar yorduğundan, sürekli bir şeylerin olmasından... Ee, öldürülen çocuklardan ve e, yani... her şeyden aslında ve aslında tam olarak hani bunu dert edindiğini söylüyor aslında temel derdi de belki böyle diyebilir miyiz karim bilmiyorum yani hani insanla ve dünyayla derdi var ve bu yüzden yazıyor ve kendi de zaten bunu söylüyor. Yani zaten şiir yazmayı kendi bireysel serüveni olarak hı hı. niteleyen bir şair var bizimle. Ee, tabii aslında bir insan olarak bireysel selüveniniz ortak paydaya dair bir şey söylüyorsa Her ne kadar bireysel olsa da o başkalarına da dokunur işte asıl önemli olan bu derken Zaten kendinden e, çıkanla insanlığı onun sırlarını, kudretini, acizini ne dersen her bir şeyini anlama uğraşı Ve hani bu zaten şi şiir yazılırken e, ve hayat yaşanırken ...durmamış... ...devam eden bir e, arayış... ...dolayısıyla da... E, ...şiirler aynı zamanda... E, ...şey gibi hani bir organizma gibi... ...sanki hareket de ediyorlar... E, ...o yüzden de aslında canlı kalıyorlar... ...ve e, o yüzden de vazgeçilmesimiz oluyorlar... E, e, ...tabii bir taraftan da... ...kadınlığını... ...vurgulamak e, lazım Birhan Keskin... ...hani o kadınlığını yansıttığı... ...şiirlerin bu, bu anlamda belki... E, bir, ...bir başyapıt... ...olabilir Kesinlikle öyle çünkü... E, ...kadının geçtiği evreler... ...yani hı hı. bütün o döngüler... E, ...bedeninde, ruhunda... E, ...yaşadığı, deneyimlediği... ...her bir şey... E, ...öyle bir yerini buluyor ki... E, ...hakkı iade edilmiş... ...gibi de oluyor. Hani burada ha. çünkü... E, ...bambaşka yaşatılır ya... ...ve çok... E, ...hoyrat bir şekilde yaşatılır ya kadınlık... ...yani hani erkeklik nasıl... ...baş meselemizse e, kadınlığın... E, ...yaşatılmama hali de... ...büyük bir ızdıraptır... E, Onlara da dair verilen kocaman bir cevap aslında. Aslında o, evet, erkek edebiyat, yani edebiyatın o elildilin er evet. kendisini e, iktidarlarla erklerle işbirliği yapan hallerini, hayır, Elbini yani diye, bir başka, başka dil e, mümkün ve o dille anlatılacak başka bir gerçeklik var, daha yakıcı bir hakikat. ...kadından şair olmaz muhabbetine ne diyorsunuz soru sorulunca... ...tam bir erkek palavrası konuşmaya değmez diye cevap vermiş. Kısa ve öz evet, zaten. Çok hoşuma gitti. Ee, onu söyledi. Bir de yani hani gerçekten şiirinde, edebiyatında bu kadar eril bir dille... ...ya da hani erkek bir dünyada şey olduğu bir e, zamanda ve mecrada... E, ...fazlaca değerli ve zaten aslında tam o özgünlüğüyle... ...ve o duruşuyla ve o başkaldırışıyla aslında bir taraftan e, hepimizi büyülüyor bir yol üstüne belki bir şeyler söylemek lazım. Hı hı. Biraz da vakit kısa kısa kısa geçeceğiz. Hı hı. E, yolun başında Gülten Akın'dan alıntı var. Çok seviyorum Gülten Akın'ı. Büyük usta'dın diyor zaten. E, en güzeli yol yürüyüş öyledir. Dostum, eskimeyen arkadaşım diye eee Gülten Akın'dan alıntılanmış hı hı. E, bir birhan. Belki hani bu burada e, yol ve bu kubbe meselesi e, taş parçalarında bu şeydi kitapta. İlk bölüm daha doğrusu. ilk bölümdeki bu roman rakamında 31. bölümde şey diyor. E, yollar hep gider hep yatay. Ah ben bu kubbe fikrine o yüzden takılmışım. Kubbeki 180 derece bir şey. Büyük bir arzuyla mümkün. Gayretin bildiğimiz ve unuttuğumuz anlamıyla örülen. E, hani o Gülten Akın alıntısının tam özeti gibi geldi bana bu cümle. O kubbenin 180 oluşu, sürekli aynı yere dönülüşü sevgiliye de aslında evet. yapılan bir kubbedir yani bir, bir yaratılan da. bir kubbedir hani yolunda duruş dediğimiz ya da yoldan öğrenme meselesi işte tam olarak belki kitabın adını veren o, o yolda i̇şte bütün o katılaşmalara inat insan denen varlığın yapabileceği tek şey yürümek ve yürürkenki duygusuyla aslında hayatın içinde ilerlemek ve o yoldan gerçekten geçerken her bir şeyinden Nasiplenmek yani ve değişmeyi göze almak, dönüşmeyi göze almak, e, hayatın aktığını ona e, direnmenin anlamsızlığını ama o dönüşümle beraber yaşanacak olan e, kıymetli birikimin ta kendisinin. Belki şekle dair de bir şeyler söyleyebiliriz. hani bu Çünkü mesela taş parçalarını okurken o sesin içinde yankılanmasının sebebi aslında o, o uzatmalar, o vurgular... Hani o şiirin... Doğru, o... Kimi yerlerinde çığlık, kimi yerlerinde evet. e, düşen giderek. E, o anlamda sanki başka tür söylenemezmiş gibi hissediliyor. Yani hani e, o tür... söz kendini ancak böyle, böyle ifade yazdırdı. E, ve zaten o hep ses olarak duyuyoruz dememiz de bundan. Yani bir ses üzerinden e, yaşanıyor Birhan Keskin'in şiirim. E, o ses zaten bizde olduğu için de e, yine aynı şeyi söyleyeceğiz ama bu kadar e, iç içe olabiliyoruz herhalde o şiirle. E, Yıldırım Türker, onun şiirlerinden söz etmek için sanki keder bilimini hatmetmiş olmalı. Bilgiyle, sezgiyle, insana verilmiş bütün lanetlerin toplamıyla helmelenmiş bir kederin şiiri onunki. Doğa karşısında, hayat karşısında alınmış, büyük yenirgenin kederi diye e, su, aslında hı hı. ifade etmiş. Evet. Böyle bir yani, keder meselesi üstüne belki hanın e, o az evvel söylediğimiz yerden devam edebiliriz belki bir kısım. Keder çok derinlikli e, bir katman. E, geri kalan her şeyi anlamak ve sanki mutluluğun hakkını da verebilmek. Neşe'nin, sevincin, e, kadir kıymetini bilmek için de gerekli olan şey. Keder e, insanı insan yapan bir öz. Yani dünyanın maması gibi bir şey Hı -hı. o keder. E, ve onun içindeki... E, çoğu zaman işte ne bileyim e, kalıplara klişilere e, parça kılınan e, ucuzlaştırılan dil hani kederin ne kadar her şeyi ihtiva eden evet, her şeyi. koskocaman e, bir dünya oldu ve oradan geçen insanın e, zaten o şiire e, eşlik edeceği ve o şiirle eşlik edilen e, hayatında değişici çünkü hani bu şiirlerle birlikte yaşarken e, günlük hayatta yaşadığınız şeyler de farklılaşıyor. Şiirin aynı zamanda e, böyle bir büyüsü de var Birhan Keskin şiirinin. E, bu keder ilerlerse... Yıldırımın aktardığı bir söyleşiden Birhan Keskin'in kendi cümleleriyle e, belki ifade edelim. E, bizim hallerimizi anlatan bir kitap. Öyle bir şey ki. Bazen odağın derinle derinine, en dipteki, korkutmuş haline, bazen de en tepedeki, doruktaki rüzgarlı ruha sahibiz. Her ikisi de biz ait. Tırtıl da, karınca da biziz. Yeryüzü muhteşem bir yer ve insan bu yeryüzünde sonlu olduğunu biliyor. İnsanın en büyük trajedisi bence bu. Öleceğimizi biliyoruz ve bu müthiş bir keder. Ama daha bunu bilmiyor, karınca bilmiyor, bilmeden yaşıyorlar ve bu çok daha neşeli bir durum. İnsan bilincinin olmadığı bir hal hakikaten çok neşeli olmalı. En neşeli varoluş hali onlarınki. Bu kitabı yazarken hep düşünmeye çalıştım. Bu bilincin olmaması halinde sonsuz bir neşenin mümkün olacağını düşündüm. Ölümlü olma bilinci hayatı bir keder talimi haline getiriyor ee, diye söylemiş üstüne <gülüyor> cümle kuramadım diye. Ee, kendi şiiri üzerine her şairin bu kadar e, açarak e, konuşabilmesi de ayrı, ayrı bir, bir e, evet. zaten. E... Mesele ve, ve durum. Ee, Keder çok... talimi işte yani o kederle terbiye olmak e, gibi bir şey ve gerçekten insanın e, ölümlü olma bilinciyle bir hayatı yaşıyor olma çelişkisinden çıkan şey o zamana yayılan hı hı. E, bir ömre yayılan e, bütün o bir şeyler ve tam zıttının e, bizi sınadığı. Aslında dert var. Derdim var ve yazıyorum diyor. yani, yani şey Mutlu bu Cema bir başka bir röportajından da Cema Süreyi alıntısıyla hı hı. E, cevaplamıştı onu eğer bulabilirsem şayet. E, yani hani mutluyken zaten e, yazamazsınız. Mutluluğunu yaşamakla e, yani o anlık du duyguda <gülüyor> evet. kalmakla e, aşkı kendi içinde de değil de ancak ayrıldıktan sonra hani e. üzerine e, düşünürken onunla bir Halleşirken bir ha halleşme hali de çünkü hep yaratıyor. Evet hem düzenle ilgili olarak hem genel olarak e, aşkla olsun hani o söylediğimiz iktidar biçimleriyle olsun neyle olursa olsun bir e, halleşme durumu ve hani bunu dert ettiği için de zaten e, böyle deyip e, yavaştan toparlamaya başlayalım e, süremiz azalıyor e, bu haftalık bu kadar diyelim bizden. Ya işte böyle bir... <gülüyor> hızlı hızlı ee, böyle geçiyor ve bu kadar konuşabildik şimdilik. E, haftaya devam edeceğiz yine Birhan Keskin konuşmaya. Ve bütün bir zaman Birhan Keskin'de yaşamaya da devam edeceğiz. Evet, Ona bir ömürde müteşekkir olacağız. Evet. Sözlerimizi e, bize... E... Aktardığı için aslında. Aynen, evet. Evet. Sesimizi Bizim, bulduğumuz için. Evet. <gülüyor> sesimizi bulduğu için teşekkür edelim evet. biz de. Hepinize iyi haftalar, iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar.